Yine sizden her kim Allah'a ve Resulüne boyun eğer salih bir amel işlerse, ona da mükafatını iki kat veririz. Hem onun için bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer takva ile korunacaksanız, konuşurken kırıtmayın da,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 Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki Allah lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır. Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, Mümin erkeklerle Mümin kadınlar, İtaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle, Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne asi olursa, açık bir sapıklık etmiş olur. Hem hatırla o vakti ki, o kendisine Allah'ın nimet verdiği ve senin de ikramda bulunduğun kimseye, hanımını kendine sıkı tut ve Allah'tan kork diyordun da, nefsinde Allah'ın açacağı şeyi gizliyordun, insanlardan çekiniyordun. Halbuki Allah kendisini saymana daha layıktı. Sonra Zeyd o kadından ilişiğini kestiği zaman biz onu sana eş yaptık ki oğulluklarının ilişkilerini kestikleri hanımlarını nikahlamada müminlere bir darlık olmasın. Allah'ın emri de yerine getirilmiştir. Peygamber'e Allah'ın takdir ettiği Mübarek kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah'ın sünneti böyledir. Allah'ın emri ise biçilmiş bir kaderdir. Onlar Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Allah'tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak da Allah yeter. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça anın ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için... Melekleriyle birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O'dur. Ve O, müminlere çok merhametlidir. Ona kavuşacakları gün, müminlere esenlik dileği selamdır. Allah, onlar için cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların ezalarını bırak aldırma da Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikah edip de sonra onlara dokunmadan boşadığınız zaman sizin için üzerlerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Derhal mutalarını, mehirleri belirlenmediği takdirde yararlanacakları bir mal verip onları güzel bir şekilde salıverin. Ey Peygamber! Biz bilhassa sana şunları helal kıldık. Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikah etmek istediği takdirde onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktığın kadınlardan, dilediğini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve kendilerine verdiğinle Hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır. Bundan başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gözcü bulunuyor. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine vaktine bakmaksızın ve yemeğe izin verilmedikçe girmeyin. Fakat çağrıldığınız vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu haliniz peygambere eziyet veriyor ve ama o sizden utanıyor. Fakat Allah gerçeği söylemekten utanmaz. Hem onun hanımlarına bir ihtiyaç soracağınız vakitte perde arkasından sorun. Böyle yapmanız hem sizin kalpleriniz ve hem de onların kalpleri için daha temizdir. Hem sizin Resulullah'a eziyet etmeye hakkınız yoktur. Ondan sonra hanımlarını da ebediyen nikah edemezsiniz. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de, şüphe yok ki Allah her şeyi bilmektedir. Onlar, peygamberin eşleri için, babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, kadın dostları ve sahip oldukları köleleri hakkında bir günah yoktur. Bununla beraber ey Peygamber'in hanımları! Allah'tan korkun çünkü Allah her şeye şahit bulunuyor. Gerçekten Allah ve melekleri Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet verenlere Allah hem dünyada hem ahirette lanet etmiştir. Onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler de bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de, cilbablarından dış elbiselerinden üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun ki eğer münafıklar ve kalplerinde bir hastalık olanlar ve Medine'de dedikodu yapanlar bu yaptıklarından vazgeçmezlerse mutlaka seni onlara musallat ederiz. Sonra seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar. Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler. Allah'ın bundan önce geçenler hakkındaki kanunu budur. Ve sen Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken ah keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler. Yine derler ki, Ey Rabbimiz! Biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz! Onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle. Ey iman edenler! Sizler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında mevki sahibiydi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, o gerçekten büyük murada ermiştir. Biz o emaneti göklere, yere ve arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve çok cahildir. Çünkü Allah münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap edecek. Mümin erkeklerle mümin kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o Allah'ındır ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ahirette de hamd O'nundur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa, Allah hepsini bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. İnkar edenler, bize o kıyamet saati gelmez dediler. De ki, hayır öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için, kıyamet size mutlaka gelecektir. Onun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi muhakkak açık bir kitaptadır. Çünkü Allah iman edip iyi ameller işleyenlere mükafat verecektir. İşte onlar için bir mağfiret ve cömertçe verilmiş bol rızık vardır ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, onlar için de pek kötü ve elem verici bir azap vardır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki, Rabbinden sana indirilen Kur'an, hakkın ta kendisidir. O, gücüne nihayet olmayan, her hamde layık bulunan Allah'ın yolunu gösteriyor. Böyleyken, inkar edenler şöyle dediler siz öldükten sonra didik didik parçalandığınız vakit yeniden bir yaratılış içinde bulunacaksınız diye size bir takım haberler veren kişiyi gösterelim mi? O bir yalanı Allah'a iftira mı etti yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır doğrusu ahirete inanmayanlar Derin bir sapıklıkla azap içindedirler. Ya gökten ve yerden, önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı? Dilesek kendilerini yere geçiriveririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürüveririz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen, Hakk'a gönül veren her kul için bir ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir fazilet verdik. Ey dağlar, onunla beraber tesbih edin dedik ve bunu kuşlara da emrettik ve ona demiri yumuşattık. Bol bol zırhlar yap ve biçimleme de ölçüyü gözet dedik. Siz de iyi işler yapın. Çünkü ben her yapacağınızı gözetiyorum. Süleyman'ın emrine de verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık yoldu. Erimiş bakır menbaını da ona sel gibi akıttık. Hem Rabbinin izniyle, elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan da kim emrimizden dışarı çıkarsa, ona ateş azabından tattırırdık. Onlar ona mihraplar, timsaller, heykeller ve havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davut hanedanı. Şükür için çalışın. Ama kullarım içinde şükreden azdır. Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik, cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir güve böceği yere dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki, cinler eğer gaybı bilir olsalar, o zilletli azap içinde bekleyip durmazlardı. Andolsun ki, Sebe kavmi için oturdukları yerde bir ibret vardı. Sağ ve soldan iki bahçe. Onlara, Rabbinizin rızkından yiyin de ona şükredin, ne güzel bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rab denildi. Fakat onlar şükürden yüz çevirdiler bakmadılar. Biz de üzerlerine arim selini salıverdik ve o güzelim iki bahçelerini buruk yemişli, ılgınlık ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Bunu onlara nankörlüklerinin cezası yaptık ve biz hep böyle çok nankör olanları cezalandırırız. Biz onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiştik ve onlarda muntazam gidiş geliş düzenledik. Onlara buralarda gecelerce ve gündüzlerce emniyet içinde gezip yürüyün dedik. Buna karşı onlar, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve nefislerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik ve tamamen didik didik dağıttık. Şüphesiz ki bunda çok şükredecek her sabırlı için elbette ibretler vardır. Yine yemin ederim ki, iblis onlar hakkındaki zannını, hakikaten doğru buldu da, içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular. Halbuki, iblisin onlar üzerinde hiçbir saltanat kudreti yoktu. Fakat biz, ahirete imanı olanı belli edecek, ondan şüphe içinde bulunandan ayırt edecektik. Öyle ya, Rabbin her şeyi gözetleyendir. De ki, Allah'ı bırakıp da tanrı saydığınız putlarınıza istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne göklerde ne yerde zerre kadar güçleri yetmez. Onların bunlarda bir ortaklığı da yok. Allah'ın da onlardan bir yardımcısı yoktur. Allah'ın huzurunda şefaat de fayda vermez. Ancak izin verdiği kimsenin ki müstesna. Nihayet kalplerinden dehşet giderildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat sahipleri de hakkı söyledi derler. O her şeyden yüksek ve büyüktür. De ki size göklerden ve yerden rızık veren kimdir? Yine de ki Allah'tır. Herhalde ya biz ya da siz Mutlak bir hidayet üzerindeyiz veya açık bir sapıklık içindeyiz. De ki, Siz bizim yaptığımız günahlardan sorumlu tutulmazsınız. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu olmayız. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra da hak hükmüyle aramızı ayıracaktır. Asıl hüküm veren ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ona ortak diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır, öyle şey yoktur. Doğrusu güçlü ve hikmet sahibi olan ancak Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer gerçekçiyseniz, bu vaat ne zaman olacak diyorlar. De ki, size vaat edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. Kafirler, biz ne bu Kur'an'a inanırız, ne de ondan öncekilere dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rablerinin huzuruna durduruldukları zaman, birbirlerine söz atarken bir görsen, bir taraftan zayıf düşürülenler, o büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk derler. Diğer taraftan büyüklük taslayanlar zayıf düşürülenlere size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz derler. O zayıf düşürülenler de o büyüklük taslayanlara hayır İşiniz gece gündüz hilekarlıktı. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eş koşmamızı emrediyordunuz derler. Bunlar azabı gördükleri zaman içlerinden pişmanlık getirmektedirler. Biz de o kafirlerin boyunlarına demir halkalar geçirmişizdir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekiyorlardır. Biz herhangi bir memlekete Tehlikeyi haber veren bir uyarıcı gönderdikse mutlaka oranın refahla şımartılmış olanları biz sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız dediler. Ve yine dediler ki biz malcada daha çoğuz evlatçada bize azap edilmez de ki Rabbim rızkı dilediğine genişletir dilediğine sıkar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Halbuki sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de salih amel işleyenlere gelince, işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince işte onlar hakkın huzuruna azap içinde getirileceklerdir. De ki gerçekten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem genişletir hem daraltır. Her neyi hayra harcarsanız O onun yerine başkasını verir. Hem O Rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onları hep birlikte mahşere toplayacak. Sonra meleklere şunlar size mi tapıyorlardı diyecektir. Onlar da seni tenzih ederiz. Bizim onlara karşı sığınacak velimiz sensin. Hayır onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı diyecekler. İşte o gün... Birbirinize ne bir menfaate ne de bir zarara sahip olabilirsiniz. Ve biz o zulmedenlere tadın bakalım o yalan deyip durduğunuz ateşin azabını deriz. Karşılarında açık deliller halinde ayetlerimiz okunduğu zaman o zalimler bu başka değil sırf sizi atalarınızın taptığı tanrılardan men etmek isteyen bir adam dediler ve bu Kur'an başka bir şey değil sırf uydurulmuş bir iftira dediler o kafirler, hak kendilerine geldiği zaman bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil dediler halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitaplar göndermedik kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik yani o yaptıkları şirkler ne bir kitaba dayanır ne de bir peygambere. Onların uydurduğu müşrikliği ortaya çıkaranlar peygamberler değil kendileridir. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Hem bunlar onlara verdiklerimizin onda birine eremediler. Peygamberlerimi yalanladılar ama beni inkar edişin sonu nasıl oldu? De ki, size sadece bir tek nasihat edeceğim. Şöyle ki, Allah için ikişer, üçer ve teker teker kalkarsınız. Sonra da iyi düşünürsünüz. Arkadaşınızda, peygamberde delilikten eser yoktur. O, yalnız şiddetli bir azabın önünde sizi sakındıracak bir peygamberdir. De ki ben sizden herhangi bir ücret istemem. O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki gerçekten Rabbim hakkı yerli yerine koyar. O gaytları hakkıyla bilendir. De ki hak geldi batılın önü de kalmaz sonu da. De ki. Eğer ben yanılırsam, yalnız kendi adıma yanılırım. Ve eğer hidayeti bulmuşsam, bilinmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir Çünkü O yakındır, işitir, işittirir. Onları telaşa düştükleri zaman görsen, artık kaçamak yoktur. Yakın yerden yakalanmışlardır. Ve O'na iman ettik demektedirler. Fakat... Onlar için ahiret gibi uzak bir yerden imana el sunmak, ulaşabilmek nerede? Halbuki daha önce dünyada onu inkar etmişlerdi. Uzak yerden gayba taş atıyorlardı. Artık kendileriyle arzularının arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü hepsi işkilli bir şüphe içinde bulunuyorlardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediği kadar arttırır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. Allah insanlara rahmetinden neyi açarsa artık onu tutacak kısacak olan yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. Ondan başka ilah yoktur. O halde haktan nasıl çevrilirsiniz? Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, senden önce birçok peygamberler de yalanlandılar. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Haberiniz olsun ki Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında da aldatmasın. Çünkü şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman tutun. O etrafına toplanan taraftarlarını ancak cehennemliklerden olsunlar diye davet eder. İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de ...bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ya kötü ameli kendisine allanmış kullanmış da... ...onu güzel görmüş olan kimse de mi... ...iman edip salih amel işleyenler gibi olacak. Şüphe yok ki Allah dilediğini şaşırtır... ...dilediğini de doğru yola çıkarır. O halde canın onlara karşı hasretlerle, üzüntülerle geçip gitmesin... Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir. Rüzgarları gönderip bir bulut kaldıran da Allah'tır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sevketmişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte o dirilme de böyledir. Her kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Ona hoş kelimeler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükler Kur'anlara gelince onlara şiddetli bir azap vardır. Onların tuzakları hep darmadağın olur. Hem Allah sizi bir topraktan sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile olur ne doğurur. Kendisine ömür verilenin de ömrünün uzatılması da ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu Allah'a göre kolaydır. Hem iki deniz eşit olmuyor. Şu tatlı hararet keser, içerken boğazdan kayar, şu da tuzlu, yakar kavurur bununla beraber her birinden taze bir et yersiniz ve bir zinet çıkarır giyinirsiniz Allah'ın lütfundan nasip arayasınız diye suyu yara yara giden gemileri de görürsün gerek ki şükredeceksiniz o geceyi gündüze sokuyor gündüzü de geceye sokuyor Güneşi ve ayı emrine amade kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk hükümranlık O'nundur. O'ndan başka taptıklarınızsa bir çekirdek zarını bile idare edemezler. Kendilerine dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevabını veremezler. Kıyamet günü de kendilerini Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bir haber veren olmaz. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah zengin ve her hamde layıktır. Eğer o dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hem günah çeken bir kimse başkasının günahını çekmeyecek. Yükü ağır basan onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek. İsterse bir yakını olsun fakat sen ancak o kimseleri sakındırırsın ki gaybda Rablerinin korkusunu duyarlar namazı dürüst kılarlar, temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet dönüş Allah'adır. Ne kör ile gören eşit olur, ne de karanlıklarla aydınlık. Ve ne de gölge ile sıcaklık. Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah her dilediğine eşittirirse de sen Kabirlerdekine işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hakla hem bir müjdeci hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmette yoktur ki içlerinde bir uyarıcı geçmiş olmasın. Seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onlara Peygamberleri mucizelerle, sayfelerle ...ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkar etmek nasıl oldu? Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler çıkardık. Dağlarda da yollar beyazlı kırmızılı... ...çeşitli renklerde ve kapkara topraklar var... Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Çünkü Allah, mükafatlarını kendilerine tamamen ödedikten başka, lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O, çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir. Kitaplar içinde sana vahyettiğimiz ettiğimiz kitapta kendinden öncekileri tasdik edici olmak üzere bir haktır. Şüphe yok ki Allah kullarının bütün hallerinden haberdardır ve her şeyi görendir. Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var. Allah'ın izniyle hayırlarda ileri geçenler var. İşte bu büyük lütuftur. Onlara adin cennetleri vardır. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipektir. Onlar orada şöyle derler, hamdolsun Allah'a. Bizden o üzüntüyü giderdi. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir. Lütfundan bizi durulacak bir yurda kondurdu. Burada bize yorgunluk gelmeyecek, burada bize usanç gelmeyecektir. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler. Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım. Onlara, size düşünecek olanın, düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti, o halde azabı tadın, çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir. Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette O, sinelerin içinde olanları da bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfürleri, Rablerinin katında kendilerine buğuzdan başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfürleri, kendilerine zarardan başka bir şey artırmaz. De ki, gördünüz ya, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ortaklarınızı, gösterin bana yeryüzünden neyi yaratmışlardır. Yoksa onların gökyüzünde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap vermişiz de ondan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, o zalimler birbirlerini aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Doğrusu gökleri ve yeri yok olu vermekten Allah tutuyor. Andolsun ki eğer yok olu verirlerse onları ondan başka kimse tutamaz. Gerçekten o çok yumuşak davranır, çok bağışlayıcıdır. Olanca güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi ki kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse mutlaka ilerideki ümmetlerin herhangi birinden daha doğru yolda olacaklardı. Fakat kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiği zaman bu onların sırf ürküntülerini artırdı. Bu da yeryüzünde bir kibirlenme ve bir suikast düzenidir. Halbuki fena düzen ancak sahibinin başına geçer. O halde Öncekilerin kanunundan başka ne gözetiyorlar? Sen Allah'ın sünnetinde Asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın sünnetinde Asla bir başkalaşma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar Bunlardan daha kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Çünkü O her şeyi bilendir, her şeye kadir olandır. Bununla beraber Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor nihayet ecelleri gelince gereğini yapar şüphe yok ki Allah kullarını görmektedir rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla yasin ey muhammed hikmetli kur'an'a andolsun ki sen risalet göreviyle gönderilen peygamberlerdensin dost doğru bir yol üzerindesin Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'anla korkutasın. Andolsun ki onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler. Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da Burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmişiz. Kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler. Onları korkutsan da korkutmasan da, onlara göre birdir, inanmazlar. Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görünmediği halde, Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele. Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imamı ı mübinde, ana kitapta yani Levhi Mahfuz'da sayıp tespit etmişizdir. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de onları üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Hem Rahman olan Allah hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Peygamberler dediler ki Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. Onlar dediler ki herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun ki sizi hiç tınmadan taşlarız. Ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azap dokunur. Peygamberler de şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Doğrusu siz israfı adet etmiş bir kavimsiniz. O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi. Ve ey kavmim uyun o elçilere. Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki onlar hidayete ermişlerdir. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. Hiç ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir zarar dileyecek olsa onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ki ben Rabbinize iman getirdim. Gelin dinleyin beni. Sonra ona haydi gir cennete denildi. O da dedi ki ne olurdu kavmim bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını...